Üzülillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma baht. Ulumul Kur'an derslerimizden Manzume zemzemiyi işliyoruz. Bir önceki dersimizde Kitabın birinci bölümüne başlamıştık. O da neydi? Kur'an-ı Kerim'in nuzuluyla ilgili konular. Bu da on iki çeşitti dedik. Birinci çeşidimiz neydi? Mekki ve medeni ayetlerin bilinmesiydi. İki, e, bir ve iki. Üçüncü çeşi şeyimiz ise, üç ve dördüncü nevremiz ise, hadari ve seferi olan ayetleri bilmek. Ne demek bu? Hadari, yani Peygamberimiz Medine'de mukim iken, Sefer halinde değilken ona indirilen ayetler. Seferi Peygamberimizin Medine'nin dışına çıktığında, yolculuk esnasında, ikamet halinin dışındayken Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirilen ayeti kerimeler. Evet, 23. beytte diyor ki وَالسَّفَرِي كَآيَةِ الْتَيَمْمُم۪ي Maidatan bithati jayshin fa'alimi. Wes-safari ka-ayati tayammumi maidatan bithati jayshin Seferi olan ayet, seferdeyken inen ayet ka-ayati tayammumi. Tayammum ayeti gibi. Maidatan Maide suresinde olan teyemmum ayeti gibi. bithati jayshin Zati ceş bölgesinde. Bu bir mıntıka. İsmi Faalami bunu bil. 24. beytin bir parçası da bunu bununla ilgili "Ev ya da hiye bil beydae." O Beyda mıntıkasında inmiştir. Seferi ayetlerden birincisi Maide suresinde olan teemmüm ayetikerimesidir. Bu teemmüm ayeti kelimesi seferde inmiştir. Lakin indiği mıntıka Zati ceştir ya da beyda beyda denilen mantıkadır diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de iki tane temmüm ayeti var. E bunlardan bir tanesi Nisa suresi 43. ayet kelime, temmüm ayeti. Bu işte yavvalızin amenullah takrabusallatavantum sukara diye başlayan sarhoşken namaza yaklaşmayın diye başlayan ayetin içinde Allah diyor su bulamazsanız temmüm yapın. Bir orada var Nisa suresinde. Bir de bu zikretmiş olduğu ayet kelime de var. Yani Maide suresi 6. ayette bu da abdest ayeti diye bildiğimiz meşhur ayet-i kerime. Şeyhâyüllezîne âmenû îzâ kumtum ile Salati faksilu diye başlayan ayet-i kerime. Diyor ki bu Maide suresindeki teemmüm ayeti seferde indirilmiştir. Lakin indiği nokta beyda mıntıkası mıdır, zat mıntıkası mıdır? Burada ihtilaf edilmiş. İmam Bukhari'nin Ayşe annemizden naklettiğine göre Ayşe annemiz diyor ki ben Peygamberle beraber seferden dönerken Medine'ye girmeden önce kolyemi kaybettiğimi fark ettim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem develeri durdurdu ve onu aramaya başladılar. Kolyeyi aramaya başladılar. Bu bekleme süresi zarfında aleyhissalatu vesselam benim kucağımda uyudu. Biz beyda mıntıkasındaydık diyor. Yani o bulunduğu mıntıka evhiye bil beyda dedi ya biz beyda mıntıkasındaydık. Sonra diyor Ebu Bekir radıyallahu anh içeriye girdi parmağıyla beni dürtmeye başladı. Yani senin yüzünden bu kadar insan burada hapsoldu. Senin yüzünden bu kadar insan burada bekliyor diye. Vallahi diyor beni çok acıttı ama peygamberimizi rahatsız etmemek için. Hani kıpırdarsam, kıpırdarsam peygamberimiz uyanır aleyhissalatü vesselam. Rahatsız etmemek için ben hiç yerimden oynamadım diyor. Biz orada öyle dinlenirken aleyhissalatü vesselam sabah namazını kılmak için uyandı. Su bulamadı. Ne yapacağını düşünürken Allah bu ayeti indirdi. Yani teemmüm su bulamadığınız zaman teemmüm yapabilirsiniz. Maide suresi 6. ayet kelimeyi indirdi. Bunun üzerine diyor Useyd İbni Hudayr bizim yanımıza geldi dedi ki vallahi bu sizin ilk bereketiniz değil ey Ebu Bekir'in ailesi. Yani siz Müslümanlar için bereket kaynağısınız. Bak Allah sizin e, burada durma, orduyu durdurmanız vesilesiyle e, su bulamadığımız yerlerde kolaylık kıldı bize. Teemmüm yapmayı meşru kıldı. Yani İmam Bukhari'deki bu rivayetten biz ne anlıyoruz? Bu Medine'ye dönüş yolculuğunda Beyda mıntıkasında Ayşe annemizin kolyesini kaybetmesi üzerine bekleme dinleme sonrasında inen bir ayet-i kerime olduğunu anlamış oluyoruz. Bu seferde indirilmiş olan bir ayet. 24. Beyte başka bir örnek verecek seferiye. Evhiye <gülüyor> bil beyda'i thumma'l fethu fi Kura'il Gamimi ya man yaqtifi. Ohiya bil bayda'i thumma al-fathi thumma fi Kura'il Gamimi ya man Sonra Fatih suresi. Fatih suresi de seferidir. Fi Kura'il Gamimi. Kura'il Gamim entekasında indirilmiştir. Ya man yaqtifi. Ey tabi olan, iktifa eden insan. İktifa bir şeyin peşinden gitmek, bir şeyin arkasından arkasından gelmek. Ey muktefi, ey iz peşinde koşan, ey tabi olan kişi bil ki Fetih suresi de Kura'il-Ghamî mıntıkasında indirilmiştir. Şimdi Fetih suresinin tamamı değil de bazı ayetleri, yani fetih diyor ama bazı ayetleri buharide Ömer radıyallahu anh diyor ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber seferdeyken, yani yolculuktayken, ben peygamberimize bir soruyu üç defa peş peşe sordum. Üçünde de aleyhisselatü vesselam bana cevap vermedi. Yani ben soruyorum cevap vermiyor. Cevap vermemesine rağmen bir daha bir daha. En son diyor ben dedim ki anan seni kaybesine Ömer. Sen peygambere soru soruyorsun. Sana cevap vermiyor sen tekrardan soruyorsun. Atıma bindim diyor bineğime daha doğrusu ordunun en ön kısımlarına gittim. Korktum ki diyor Allah benim hakkımda bir ayet indirip beni ayıplayacak diye korkumdan en önlere gittim. Ben böyle beklerken diyor birden münadi nida etmeye başladı. Ya Ömer, ya Ömer dedi. Ben diyor dedim tamam yani hani beni kötüleyen benim hakkımda bir ayet kelime indi dedim diyor. Aleyhisselatu vesselamın yanına geldim. Dedi ki diyor Peygamber şüphesiz ki bu gece bana bir sure indirildi. O bana bir rivayette dünyadaki her şeyden daha sevimlidir. Bir rivayette güneşin üzerine doğduğu her şeyden bana daha sevimlidir dedi. Yani aleyhissalatü vesselam niye cevap vermiyormuş Ömer radıyallahu anh? Ha çünkü vahiy iniyormuş o anda. O da bilmediği için habire soru soruyor. Aleyhissalatü vesselam hani ona cevap verme işin özel bir sebebinin olmadığını yani ona kırgın falan olmadığını belirtmek için onu çağırttırıyor. Gel bana bu gece bir sure indirildi diyor. Biz öğrenmiş oluyoruz ki bu sure Medine yolculuğunda sefer halindeyken onlara geliyor. Onun için bu Fetih suresi de seferi olarak kabul edilen surelerden bir tanesi. Sonra وببمن اتقوا وبعد يوما ترجعون أو لهذا الختمة وببمن اتقوا وبعد يوما ترجعون لهذا الختمه بدي اقوله وببمن اتقوا وبعد يوما ترجعون او لهذا الختمة diyor ki من منادا من امتقاسنده İttakû ittakû ve ba'du sonrada yevmen yevmen kelimesi turcaûne bu şey ayetini kastediyor ittakû yevmen turcaûne fihi ilallah ayetini kastediyor yalnız nazma uyusun diye mecbur araya bir şeyler koymak zorunda ve biminen minada ittakû korkun Allah'tan ve ba'du o kelimeden hemen sonra yevme yevm يوم kelimesi yani ittakû yevmen tu ve turcaûne ve kelimesi awli hemen akabinde getir hemen peşinde peşinde getir ona talikıl haza bunu hatma kesin olaraktan yani bu ayetin düzenlenmesi bu şekildedir ittaqu ikinci kelime ba'du yomen ondan sonra hemen sonunda da kesin olarak turcaun fehi ila kısmını getirebilirsin diyor. Yani, yani, yani şey tamam. Tamam. Ve bi وَبَعْدُ ittaqu ve ba'du yomen Hatmen dedi. Bu beyte göre اتقوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Ayet-i kerimesi bu da seferde inmiş. Yani Peygamberimiz Umre veya Hac için Medine'ye geldiği zaman Mina mıntıkasındayken bu ayet-i kerime inmiş. Lakin bu Mina ayetiyle ilgili özellikle ee, bunu Delail'de Beyhaki naklediyor. Yani İmam Beyhaki'nin nakletmiş olduğu bir şey bu. Ee, ama tefsir kitaplarımızda bu ayet-i kerimeyle ilgili e, alimler bunun Mina'da indirildiğine dair bir şey söylemiyorlar. Yani bunun Kur'an'dan son inen ayet olduğuna dair seleften bazılarının görüşleri var. Lakin Mina'da özellikle indirildiğine dair İmam Beyhaki Delail'de, Delail'de bunu naklediyor. Onun dışında e, nakleden yok bunu. 26. beyt ve yevme fethin amener Resulü li ahiris surati ya seulü ve yevme fethin amener Resulü li ahiris surati ya seulü ve yevme fethin Fethi gününde amener Resulü Amener Resulü indirildi li ahiris surati surenin en sonu olan amener Resulü ya Ey çokça soru soran saul, çokça soru soran demek çokça soru soran kişi bil ki bu da şeyde indirildi. E, fetih gününde indirildi diyor. Şimdi e, Suyuti en Nukaya ve Tahbir kitaplarında Aminel Rasulünün fetih gününde indirildiğini söylüyor. diyor Lakin Itkan kitabında bunu zikrediyor. Yani Seferi ayetlere örnek olarak verilenlerden bir tanesi fetih günü Aminel Rasulüdür. Fakat ben bunun delilini bilmiyorum diyor. Şeyde ise bunun delilinin olmadığını söylüyor. İtkanda bunun delilini kendisinin bilmediğini söylüyor. Ama nukaya ve tahbir kitabında yorum yapmaksızın bunun şeyde indirildiğini söylüyor. Allahu Alem. Yani hani bunun kaynağı çok maruf değil. Fetih gününde Amener Resul'ün indirildiğinin kaynağı çok şey değil, çok kesin değil. Kaçıncı beyti okuduk şimdi? 20 26 27. beyit. Ve yevme Bedrin suretul Enfal ma hazani hasmani ve ma ba'du teba. İle'l Hamidi diye devam ediyor. Ve yevme Bedrin suretul Enfal ma hazani hasmani ve ma ba'du teba. Ve yevme Bedrin Bedir gününde suretul Enfal. Enfal suresi indirildi. Ma beraber hazani hasmani ile beraber. Yani Haç suresindeki Hazani hasmani ayetiyle beraber. Ve ma ba'du tab. Ve sonrası da buna tabidir. Yani o ayet kelimelerin sonrası nereye kadar? İlel hamidi. İlel kadar. Yani şey Hazani hasmani ayeti Haç suresinde sayfanın sol tarafında ortadan başlıyor. En ortadan başlıyor. Hazani hasmani ihtesamu fi rabbihim. فالذين كفروا قطعت لهم سياب من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولهم فيها الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار لهم فيها من اساور من ذهب لهم فيها من اساور من ذهب Yani o ayetin son kısmını unuttum öbür sayfa yani hemen bir sonraki sayfaya geçiyor sağ tarafta vahudu hudu ila tayyibi min al hamid yani bu hamid ayet kelimesine kadar Devam eder diyor. O, oraya kadar hepsi şeye tabidir. Hac suresindeki Bedir gününde inen. Bir önceki dersimizde ne demiştik? Demiştik ki Bedir gününde bir mübareze yapıldı. Bu mübarezede müşriklerden üç kişi, Müslümanlardan üç kişi meydana çıktılar ve e, savaştılar. Mübareze yaptılar. Allah Azze ve Rabbihim. Yani bu iki kasım Rableri hakkında tartışan iki gruptur dedi. Ve onlardan kafir olarak ölenlerin cezasıyla Mümin olarak ölüp cennete gidenlerin mükafatını Allah Azze ve Celle anlattı. Bu Bedir suresinde indi. Bedir gününde indi. Enfal suresinin Bedir'de indiğine dair bir kapalılık var mı? Yok zaten Bedir günü yaşadıkları anlaşmazlıktan dolayı e, ganimetlerle ilgili tartıştılar. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ diye Enfal suresi, e, Enfal suresi indi. Bu da ikisi de seferde olmuş oluyor. Bedir günü sefere çıktıkları için ikisi de seferde olmuş oluyor. 28. beyit ilal hamidi zaten bir önceki şeye ait. Bir önceki yere ait dedi. İlal hamidi thumma in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum. İlal hamidi thumma in aqabtum fa misli ma uqibtum. İn aqabtum fa misli ma uqibtum ayeti de seferde inmiştir diyor. Eğer birine ceza verecekseniz sizi cezalandırdığının misli ile ona ceza verin ayeti kelimesi. Bu Kur'an'da birkaç yerde geçiyor. Burada kastettiği hangisi? Burada kastettiği Nahl suresinde geçen ayeti kelimeyi kastediyor. Şimdi İmam Beyhaki'nin Delail'de bir de İbn-i İshak'ın siyerinde naklettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud gününde şehitlerin başucunda duruyor. Hamza radıyallahu anhın işte vücudunun parçalandığını, ciğerinin çıkarıldığını görünce Allah'a yemin olsun ki diyor, sana karşılık onlardan yetmiş kişiye müsle yapacağım. Yani nasıl ki onlar sana müsle yaptılar, vücudunun parçalarını kestiler seni öldürdükten sonra. Ben de müşrikleri elime geçirirsem, bire karşılık yetmiş kişiye müsle yapacağım. O öfkeyle bunu söylüyor. O sırada Cibril, Peygamberimize bu ayet-i kelimeyi indiriyor. Yani senin bu tutumun doğru bir tutum değil. Hani bire yetmiş kişiye müsle yapacağım olmaz. Birine ceza verecekseniz, Size ne yapmışsa siz de ona aynısını yapın. Yani bir kişi size müsle yapmışsa siz de o bir kişiye müsle yapın. Lakin bu rivayet İmam bir Kesir tefsirinde bunun mürsel ve içerisinde mechul bir ravi olduğunu söylüyor. Yani zayıf bir rivayet. Ebu. Peki bunun hakkında başka bir rivayet var mı? Başka bir rivayet de şu. Yine seferi Mekke'nin fethinde bu ayet-i kerimenin indiği söyleniyor. Gerekçe olarak da şöyle deniyor ki Mekke fethedildiği gün Ensar'dan bir tanesi Kureşlere bakıp diyor ki vallahi bugünden sonra artık Kureş bilinmeyecek. Çünkü daha önceden yaptıklarına karşılık bugün biz onları helak edeceğiz. Yani hiç onlardan kimseyi bırakmayacağız diyor. Bunun üzerine Allah bu ayeti indiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki nasbiru ve la nuakib. Yani sabrederiz. Fakat insanların bize yaptıklarına e, intikam alma duygumuza sabrederiz ama onlara Yapacağımız bir şey yok. Bu ikinci rivayete İmam Ahmet de Tirmizi'de, Tirmiz'i geçiyor. İkinci birinciden daha sahih Yani birinci mürsel ve meçhul bir ravi olduğu için değil. Gene seferi. Lakin e, ikinci olarak da bu şey yapılmış. İkinci olarak da bu zikredilmiş. Evet. Diyor ki, bunu da anlattıktan sonra. Bi-Uhudin. E, hmm, 29. beyt. Bi-Uhudin. Bu bir önceki beyte ait. ثم إن عاقبتم فعاقب بمثل ما عوقبتم بأحد Yani أحد indirildi diyor dedim ya Hamza radıyallahu anh rivayetini kastediyor lakin bu zayıf bir rivayet bi buraya çizgi koyabilirsiniz önceki beyte ait bu ve arafatin rasamu el yevme akmeltu lekum dinakum ve arafat arafat'tarasamu resmetler el ak akmeltu el yevme akmeltu ayetini arafat için resmettiler yani bu Arafat'ta müminler vakfe yaparken bu ayet-i kerime indirildi. Bunu da zaten hatırlıyorsanız Bukhari'de Ömer radıyallahu anh bir Yahudinin arasında geçen kısada görmüştük. Ömer radıyallahu anh demiş ki bu ayet Maide suresindeki bu ayet Cuma günü Arafa'da, Arafat'ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine indirildi demişti ki bu da sefer zaten. Aleyhissalatü vesselam Medine'de değil Medine'yi terk etmiş oluyor. 30. beyt Ve ma zekarna hahuna yesiru yesiru bizim burada zikrettiğimiz hahuna burada yesiru azdır. Kolay olandır, az olandır. Vel hadari olan ayetler vuku'uhu kesiru. Onun uqusu daha fazladır diyor. Şimdi alimler normalde e, bir şeyi zikrederken az olanı zikrederler. Bunun harici e, çok olandır derler. Şimdi bakmışlar hadari mi daha fazla, seferi mi daha fazla? Hadar yani peygamberimiz mukimken indirilen ayet çok fazla. Ama sefer derken indirilen ayet sayılı. Onun için seferi olanlara örnek verdikten sonra demişler ki diğerleri hadari olan ayeti kelimelerdir. وَمَا ذَكَرْنَا هَا هُنَا الْيَسِيرُ وَالْحَذَرِ وَقُعُهُ كَثِيرُ Evet. Bu bölümü bitireceğiz. Yani burada çok şey yok. Sadece örnekler var. Örneklerin rivayetlerini söyleyeceğiz. O kadar. النَوْعُ ve وَالْسَادِسُ 5. ve 6. Birinci bölümün 12 nev'ünün arasından 5. ve 6. çeşit. اللَيْلِيُّ وَالنَّهَارِيُّ Leyli ve nehari olan ayetler. Leyli, gece vakti Peygamberimize indirilen güneş battıktan sonra Takibi daha güneş doğuncaya kadar Peygamberimize indirilen ayetler, nehari ise gündüz vakti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirilen ayetlerdir. وَسُورَةُ الْفَتْحِ أَتَتْ فِي الْلَّيْلِ وَآيَةُ الْقِبْلَةِ أَيْفَوَلِي وَسُورَةُ الْفَتْحِ أَتَتْ فِي ve وَآيَةُ الْقِبْلَةِ أَيْفَوَلِي ve suretu'l-Fetih, Fetih Suresi atet'te'l-leyli. Gece gelmiştir. Ve ayetul kıbleti ve kıble ayeti de gece gelmiştir. Ey fevalli. Yani fevalli vecheke şatr'al-mescidil-haram ayet-i kelimesi yüzünü kıbleye dön ayeti gece indirilmiştir. Şimdi sure sureti Fetih gece indirilmiştir rivayeti gördük değil mi? Buhari'de Ömer radıyallahu anh rivayetine ne demişti peygamber onu geri yanına çağırdığında? Bu gece ''Benim üzerime bir ayet indirildi. O bana dünyadan bir rivayete güneşin doğduğu her şeyden daha hayırlıdır.'' Rivayeti söyledim zaten. ''Ve ayetul kıbleti ey fevalli.'' ''Kıble ayeti de gece indi.'' diyor. Bu alimler arasında ihtilaflı. Niye? Çünkü bu konuyla ilgili Buhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği iki tane hadis var. Bunlardan biri Sayhinde İbni Ömer'in hadisi. İbni Ömer diyor ki insanlar Kuba'da sabah namazını kılarlarken onlara bir münadi geldi. Ve dedi ki şüphesiz ki bu gece, altını çizin bu gece Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir ayet indirildi. Artık yönümüzü Kabe'ye döneceğiz dedi. İnsanlar da namazdayken Kabe'ye doğru yöneldiler diyor İbni Ömer. Şimdi buna göre bu ayet gece peygamberimize inmiş. İbni Ömer peygamber de bir elçi yollamış. Sabah namazında Küba mescidine yetişmiş ve Küba'daki insanlara haber e, haber vermiş. İkinci bir rivayet ise biz görmüştük bunu iman kitabında. Bunu da Beray İbni Azib'den hem İmam Bukhari hem de İmam Müslim rivayet ediyorlar. Beray İbni Azib diyor ki biz Medine'de peygamberle beraber 16 veya 17 ay boyunca Mescidi Aksa'ya doğru namaz kıldık. Daha sonra diyor Allah Azze ve Celle ayet indirdi. İşte fevelli ve cekeşatral mescidil haram yönümüzü Kabe'ye döndük diyor. İlk bir rivayette diyor ki ilk kıldığımız namaz ikindi namazıydı. Ne demek bu? İlk kıldığımız namaz ikindi namazıydı. Demek ki bu ayet öle ile ikindi arasında inmiş. Peygamberimiz ilk olarak bunu ikindi namazına tatbik etmiş. Doğal olarak birinci rivayete göre gece inmiş oluyor. Leyli bir ayet oluyor. İkinci rivayete göre nehari, yani gündüz indirilen nehari bir ayet olmuş oluyor. Burada tercih etmenin bir önemi var mı? Yani hangisi burada? Hiçbir önemi yok. Çünkü üzerine hüküm bina edilmediği için içinde fayda olmayan ilim babından bu. Niye zikrettin? Burada zikrettiğinden... Dolayısıyla olsa bunun üzerine hiçbir fayda bina edilmiyor yani gece de inmiş olsa gündüz de inmiş olsa fark eden fark eden bir durum yok. 32 ve 33. beyti okuyorum. ikisi bir çünkü. وَقَوْلُهُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ بَعْدُ لِأَزْوَاجِكَ وَالْخَطْمُ سَهْلٌ أَعْنِ الَّتِي فِيهَا الْبَنَاتُ لَلَّتِي khussat biha azwajuhu fa thbitih. Bede okuyorum. Wa qawluhu ya ayyuhan nabiy qul ba'du li azwajika wal khatmu sahl. A'nil lati fiha al banatu lal lati khussat Evet. sözü ya ayyuhan nabiy qul ey yani kul lafzından hemen sonra li ezvâcike, ezvâcike kalır. Kul li ezvâcike, yani. Vel khatmu, son, sehul, kolaydır. Yani bu ayet-i kerimenin sonu, bu ayet-i kerimenin bitirilişi kolaydır, hitamı kolaydır. A'ni ben kastediyorum, elleti, o ayeti ki, o şeyi ki, fiha onda vardır, elbenâtu, benat lafzı da vardır. Kul li ezvâcike ve benatike, benat da vardır. Lelleti, şu ayeti Lelleti, şu ayeti kastetmiyorum. Hussat, özel kılınmıştır biha o ayetle azwajuhu kadınları fesbiti bunda sabit ol yani bunu sabit e, kıl bunu iyice anla e, diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde iki baş, başlangıcı iki tane olan ayet var. Bunlardan bir tanesinde peygamberin hanımlarına has inen. Ya ayuhan nebi kul li azwajika in kuntunna turidna el hayate dunya ve zinetaha fetaleina ve Ey peygamber kadınlarına de ki eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız gelin size dünya hayatının süsünü vereyim sonra da sizi boşayayım güzel bir şekilde göndereyim. Bu ayet ne ayeti? Peygamberin hanımlarına has olan ayet. Niye? Çünkü peygamber kadınları bakıyorlar artık Müslümanlar zenginleşti, imkanlar genişledi, peygambere geliyorlar diyorlar biz de dünyadan istiyoruz. Yani insanlar hepsi dünyadan faydalanıyorlar bir tek biz dünyadan e, mahrum oluyoruz diyorlar. Allah da bunun üzerine ayet-i kerimeyi indiriyor bu takhir ayeti. Peygamber diyor ya beni tercih edin ya da dünyayı tercih edin. Hepinize geçiminizi sağlayacak kadar Beytül Mal'dan vereyim ama siz boşyayım gidin e diyor. Bu ayet İkinci ayet örtü ayeti. Ya eyyuhen nebiyyu kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an fala yu'dayn ve kana Ey peygamber hanımına müminlerin kızlarına ve müminlerin hanımlarına de ki dışarı çıktıkları zaman cübbaplarını üzerlerine alsınlar ki bu onların tanınmaması ve eziyet görmemeleri için en uygun olandır ve Allah gafurdur rahimdir. Şimdi iki tane ayetin başı da aynı ya. Ya eyühen-nebiyü kul li ezvacike biri in diye devam ediyor. Ya eyühen-nebiyü kul li ezvacike ve banatike devam ediyor. Bu diyor ki yani benim gece indirilmiştir den kastetmiş olduğum hangisidir? Peygamberimizin hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına hitap eden ikinci örtü ayetidir. Yani onu onu söylemek istiyor. Onun için biraz uzattı. Şey, meseleyi biraz uzattı. Evet. Bu ayet niçin indiriliyor peki? İmam Bukhari'nin rivayet ettiğine göre e, Sevde annemiz, şimdi eskiden biliyorsunuz kadınlar geceyi beklerlerdi. Hava karardığı zaman ihtiyaçlarını gidermek için, o zaman böyle evlerin bitişinde vece olmadığı için, uzak yerlere gider, ihtiyaçlarını giderirlerdi. Gece olmasını beklerdi kadınlar. Gece olduğumu çıkarlardı, ihtiyaçlarını giderirlerdi. Sevde annemiz örtüsünü örtüyor ama beden itibariyle çok böyle cüsseli bir bayan olduğu için insanlar onu tanıyorlar boyundan, işte kalıbından tanıyorlar. Ömer radıyallahu anha peygamberimizin hanımlarının insanlar tarafından tanınmasından hiç hoşlanmıyor. Yani sürekli bunun için zaten peygamberimize geliyor işte hanımlarına şöyle şöyle giyinsinler. İşte Medine'de münafıklar var. Onlar hakkında laf söylerler diye. Tabi bu iki ciheti var. Yani biri Peygamberimizi çok seviyor. Ömer radıyallahu anh kıskanç çünkü biliyorsunuz. Kendisi kıskanç olduğu için Peygamberin hanımlarını da kıskanıyor. Yani Peygamberimizi sevdiğini. Hatta rivayeti biliyorsunuz. Yani Bukhari'nin rivayeti. Allah Resulü diyor ben işte bir köşk gördüm. Oraya yaklaşmadım Ömer'in. Niye diyor? Çünkü önünde cariye var da kıskanırsın diye korktum diyor. O da üzülüyor yani ben seni mi kıskanacağım Allah Resulü diyor. Bir bu. Bir de Kızı Peygamberimizin hanımı. Yani hani kendi evinden de bir kadın orada olduğu için o kıskançlık hala oraya da ne şey yapıyor oraya da devam ediyor. Ömer radıyallahu anın. Bir gün Sevda annemiz dışarıya çıkınca Ömer radıyallahu anh ta diyor ey Sevde şimdi sen bizim seni tanımadığımızı mı zannediyorsun? Vallahi diyor ben seni tanıdım. Ee, diyor. Bu Sevda annemizin çok zoruna gidiyor bu. Geri dönüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam yemeği yiyor. Bak hem kadınlar akşam ihtiyaçlarını gidermek için çıkıyorlar. Hem de peygamber akşam yemeğini yiyor. Sevda annemiz diyor Ey Allah Rasulü Ömer beni gördü bana böyle böyle söyledi. Peygamber hiçbir şey demiyor. Elinde böyle bir but var yemek yiyor. Öylece bekliyor aleyhissalatü vesselam. Sonra vahiy geliyor tabii. Kafasını kaldırdıktan sonra bu ayet kelimeyi okuyor. Ve diyor ki Allah ihtiyaçlarınız için dışarıya çıkmanıza size izin verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah ihtiyaçlarınız için dışarı çıkmanızda size izin verdi. Yani Ömer'in ne dediğine çok bakma. Allah sana bu konuda müsaade etti, sen çıkabilirsin diyor. Ne oldu şimdi o zaman? Bu ayet kelime Leyli. Yani gece indirilen ayet kelimelerden bir tanesi oldu. 34. beyt Ve ayetü's-selâsete'l-lezîne ey hulifû bi Ve ayetüs selâsetel وَآيَتُ الثلَاثَ Üç kişi hakkında inen ayet. ellezine O üç kişi ki ey خُلِّفُ Yani onlar ordudan geri kaldılar. Yakinen, kesin bir şekilde. Bu e, hadis olarak en uzun rivayetlerden biri biliyorsunuz. Kâb Malik ve arkadaşlarının geri kalma kıssası. Onu anlatmayacağım. Tebuk e, gazvesinde Bukhari ile Müslüm rivayet ediyorlar bunu. Kâb Malik ve üç arkadaşı bir de 80 küsur münafık Savaştan geri kalıyorlar. Geri döndükleri zaman Allah Resulü münafıkların özürlerini kabul ediyor ama bu üç tane bedri olan sahabenin özürlerini kabul etmiyor. Onlara selam alınıp verilmesini, onlarla konuşulmasını yasaklıyor. Hanımlarının da onlara hizmet etmesini de yasaklıyor. Allah Resulü ceza uyguluyor bunlara. Bunlar Allah'ın onlara uyguladığı bu cezanın bitmesini bekliyorlar. Sadık bir şekilde kendilerini evlerine kapatıyorlar. Ne zaman bu ceza bitecek diye bekliyorlar. Kâb-i ibn -i Malik diyor ki ben damın üzerinde otururken baktım ki böyle biri koşa koşa benim tarafıma gelir. Anladım ki diyor Allah benim bizim hakkımızda bir şeyi indirdi. Güzel bir haber indirdi diyor. Bizim müjdemiz ve tövbemiz gecenin son üçte biri kaldığında indirildi diyor. Yani gecenin son üçte birinin son kısmında sabah namazından hemen önceki kısımda bizim tövbemiz indirildi diyor. ne Bu vakit hangi vakit olmuş oluyor? Gece olmuş oluyor. Fahazihi Badun lilayli, ale annel kifira bin nahari nizle. Fahazihi bagdun lilayli, ale annel kifira bin nahari nizle. Fahazihi bussaydixlarmus bagdun, bazı bazısıdır lilayli, lilayli olan gece indirilen ayetlere örnek olan bazı örneklerdir. Ale annel kifira çoğunluk ise bin nahari nizle, gündüz indirilmiştir diyor çoğunluk. النوع السابع والثامن 7. ve 8. nev'i as-sayfiyyu Yazın indirilen ve kışın indirilen ayet-i kelimeler. Sayfiyyetun. Estağfurullah. -yuhu. Size mu, sayfiyuhu size sayfiyyetun mu sayfiyuhumu diye var. İki nüsha var çünkü. Eee burada sayfiyuhu diye size sayfiyuhu değil mi? Elbette sayfiyetun <gülüyor> hmm, tamam İki şekilde okuyalım sayfiyu hu ka ayatil kelale ve şitae kel aşri fi ayşe demiş. Bir de sayfiyetun ka ayatil kelale ve şitae kel aşri fi ayşe olması lazım. Sayfiyetun <gülüyor> yazın indirilmiştir ka ayatil kelale kelale ayeti yani ölüp de arkasına varis bırakmayan insan. Ve <gülüyor> Kışın indirilen ise Aişe Ayşe. Ayşe hakkında indirilen 10 tane ayettir. diyor. Bu sayfiyetun ke ayetil kelale Kelale ayeti Biliyorsunuz Nisa suresinin en sonundaki ayet kelime. Müslüm'de Ömer radıyallahu anh diyor ki Ben kelale hakkında peygamberimize sorduğum kadar başka hiçbir şey hakkında peygamberimize soru sormadım. O da bu konuda bana sert davrandığı kadar başka hiçbir konuda bana sert davranmadı diyor. Yani çok söyle kelale hakkında bize bir şey söyle. Kelale hakkında bize bir şey söyle. En son diyor peygamberimiz parmağıyla benim göğsüme vurdu. Benim göğsümü de acıttı diyor. Bana dedi ki Ela tekfike ayetussayfilleti fi ahire suretinnisa sana's nisa suresinin sonundaki sayf yani yazın indirilmiş olan o kelale ayeti sana yetmiyor mu ki? üst üste üst üste üst üste e, soru soruyorsun. Yani Allah Resulü demek istiyor ki kelal ayeti kendi kendini açıklıyor. Hani ikinci bir açıklamaya, ikinci bir izahata gerek yok diyor sallallahu aleyhi ve selam. Evet. Ve şita'i kel'aşri fi Aişe. Şita'i kışın indirilen ayetlere ise Ayşe annemiz hakkında inen ayetler örnek verilebilir. Bu ifk hadisesini kastediyor. Nur suresinde anlatılan ilk hadisesini kastediyor. Şimdi ilk hadisesi yaşandığında Ayşe annemize iftira edildiğinde biliyorsunuz 40 gün, 50 gün sure indirilmedi. Yani Ayşe annemizin beraatine dair ayet indirilmedi. Niçin? Allah azze ve celle İslam toplumunda henüz İslam ahlakı yerleşmiş olanlarla yerleşmiş olmayanları birbirinden iyice ayırt etmek için. Yani kimlerin şai'a ve fitne cinsinden olan meselelerin peşine düştüğünü, kimlerin bu konuda samimi olduğunu ve asli kaidelere bağlı kaldığını. Şimdi Mesela dört şahit olmadığı müddetçe bir Müslüman hakkında zina iftirasında bulunmak bu kesinlikle İslam'da yasak olan bir şey. Doğru mu? Hatta yaparsan sana iftira cezası uygulanır. Dört tane şahit yok. Bazı adamlar şaya yiyorlar. Diyorlar ki işte Ayşe ile bu sahabi zina yaptılar. Haşa. Kimler asli kaideler çünkü fitne zamanında belli olur. Yani genel ilkeler, genel kaideler ister ahlaki olsun ister menheci olsun kimlerin bunlara gönülden inanı bağlı olduğuyla, kimlerin bu konuda samimi olmadığı, konu anlatılırken belli olmaz. Yani şimdi ayet indirildi. Ee, işte dedi ki, hiçbir beyine olmadan mümin erkeklere ve kadınlara eziyet edenler, işte Allah onlara şöyle şöyle yapacaktır. Bunu inkar eden bir Müslüman çıkar mı? Kimse der mi? Böyle şey olur mu canım? Dört kişiye ne gerek var işte? Biri söylemişse e, tamamdır. Yalan mı söyleyeceğiz yani? Hani Kimse bir Müslüman böyle bir şey söyler mi? Söylemez. Cık. Mesele bu değil. Mesele Çölün ortasında baş başa kalmış iki tane bir Müslüman kadınla bir Müslüman erkek memlekete geri döndüklerinde birileri der ki kardeş dört tane şahit olmadığı müddetçe hatta yani dört tane şahidi bir kenara bırak bu sizin yaptığınız ahlaksızlıktır. Yani hani asıl olan bir Müslümanın temiz olmasıdır. Asıl olan bir Müslümanın kötülükten uzak olmasıdır. Siz zina höhmetinde bulunuyorsunuz. Tam inanmamış olan, dinlemiş olan ama anlamamış olan ise Olur mu? Ya işte bir kadınla bir erkek tek başına kalacak da aralarında bir şey olmayacak. Allah Azze ve Celle biraz da peygamberimize kimlerin bu konuda samimi olup kimlerin samimi olmadığını göstermek için. Şimdi peygamber bir muallim sürekli öğretiyor, anlatıyor, gösteriyor. Bir şey, iş oluş eylem içerisinde aleyhissalatü vesselam. Ama kimin neyine ne kadar anlayıp anlamadığını o da bilmiyor. Ne zaman öğreniyor bunu işte bir hadise yaşandığında, bir fitne yaşandığında aleyhissalatü vesselam bunu anlayabiliyor ayetler indirildiğinde, bu kısa da çok uzun biliyorsunuz ifk hadisesi Ayşe annemiz sonunda diyor ki sahihte zaten bu da aynı şekilde vallahi diyor ayetler indirildiğinde kış gününde peygamberimiz boncuk boncuk terliyordu. Yani demek ki sure kış gününde indirilmiş ayet Nur suresindeki o ayetler ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boncuk boncuk terlemiş. Et-tasi' <Sessizlik> El Firashiyu min el ayet, yatahta indirilen ayet kelimeler. Yani Aleyhisselatu vesselam uyurken, yatandayken ona indirilen ayet kelimeler. ke <gülüyor> Geç, ayet el üçü fi nömihi fi beiti umm Salma. Ka ayet el üçü fi nömihi fi beiti umm Salma. Geçen üç tane Sahabi hakkındaki ayet fi nevmihi uykusunda fi beyti ummu seleme Ummu Seleme'nin evinde diyor. Şimdi zaten Kebe i Malik'in sözünü söyledik. Dedik ki Kebe i Malik ne demişti? Benim tövbemiz bizim müjdemiz ve tövbemiz gecenin sonuçta birinin son kısmında indirildi demişti gece. Demek ki o gece Aleyhissalatu vesselam kimin evinde? Eşlerinden Ümmü Seleme annemizin evinde e uyuyor. Uykudayken de, yataktayken de bu ayet-i kelime indiriliyor. Yelhaquhun nazilu mislu'r-ru'ya li kawn ru'ya al anbiya wahya yalhaquhu an nazilu mithl ar ru'ya al anbiya wahya yalhaquhu firashi olan ayetlere eklenir ilhak olur an inen mithl ar ru'ya şimdi zaten rüyayı nerede görecek rüyayı uyurken görecek yataktayken görecek onun için rüya da buna dahildir peki deseyseniz ki ne alakası var li kawn ru'ya al anbiya wahya çünkü nebiler, nebilerin rüyaları vahiydir e, diyor. Tabii bu ıtlak üzere değil. Yani peygamberlerin her rüyası vahiy değil. Çünkü onlar beşeriyetlerinden tecerrüt etmedikleri için beşer gibi de rüya görebilirler. Ama vahiy olan rüya da görebilirler. İbrahim aleyhisselamın kendi oğluna inni ara fil menâmi enni ezbehuk'' ''Ben rüyamda seni kestiğimi görüyorum'' dedi. Bu bir vahiydi Allah'tan almış olduğu bir emirdi e, mesela. Aleyhisselatü Vesselam için Ayşe annemiz ne diyordu? اَوَّلُ مَا بُدِيَ بِهِ الْوَحْيُ الْرُؤْيَةِ بِرِوَاتَ اَصْصَالِحَةً بِرِوَاتَ اَصْصَادِقَةً Sadık rüyaydı vahyin başlangıcı diyor. Yani ilk peygamberimiz rüyayı Vahiy rüyada rüya olarak almaya başladı diyor. Peygamberlerin bazı rüyaları vardır vahiydir, bazı rüyaları vardır normal beşerin görmüş olduğu rüyalardandır. Bu vahiy cinsinden olanlar bunları ne kabul edeceğiz? Firâşî. Yani yatakta indirilenlerden kabul edeceğiz. Evet. Bu 10, 11 ve 12 inşallah bunları da Allah nasip eder ise bir sonraki dersimizde anlatacağız. Çünkü bu eee 10. bölüm biraz uzun. Ona başlarsak bayağı uzatmış olacağız. Buraya kadar benim anlatamadığım veya sizlerin sormak istediğiniz bir yer var mıdır? Normal peygamberimiz Mekke'deyken daha hicret etmemeli ömrülüyor. Onlar da haderi olarak söylediler mi? Sonu anlamadım. Peygamberimiz Mekke'de henüz daha hicret etmemişken tam da haderi olarak sallamıştı. Tabi tabi. Yani haderiden kastedilen zaten muhim iken indirilen şeyler. O 13 yıl boyunca indirilen ayetlerin hepsi Mekke'deyken. Onlar da haderi ayetler. Evet. Taksimatların bir sebep şey var mı bir yansıması bir faydası Vallahi bu taksimatların bir sebebi var mı ee, İnşallah bir gün Allah bize nasip eder ise e, bu İbn Receb'in e, bazı küçük risalelerini okuyur oku, okuruz arada fırsat bulursak demiştik Zemmu Kasvetil Kalbi okuduk çok da bereketli oldu bir tane daha var inşallah okumayı umut ettiğimiz yani Allah nasip ederse onun bazı risalelerini okuyacağız mesela ne gibi keşful الْقُرْبَ عَنْ وَصْفِ اَهْلِ الْغُرْبَ gibi guraba hadisini anlattı. Böyle çok latif güzel bir şey var. Yine Allah nasip eder ise nasihat ile azarlama arasındaki fark diye bir risalesi var. Onu okuyacağız. Yine Allah nasip ederse hadis mazi مَذِئِ بَنِ جَائِعَانِ diye bir risalesi var. Onu okuyacağız. Bir de sizin de yani biz okumasak bile mutlaka okumanızı önerdiğim latif güzel küçük bir risalesi var. Fazlu ilmi selef ala men halef diye. Selefin ilminin sonradan gelenlerin ilmine üstünlüğü, fazileti diye bir risalesi var. Yani bunu dediğim gibi hani bizim okumamızı beklemenize gerek yok. Hadi biriniz böyle bir göz atın. Selefin ilmi niye bereketliydi? Selefin ilmi niye mesela onlar çok az konuşmalarına rağmen asırlar nesiller onların ilimlerinden istifade etti. Selefin ilmine karşı bir güven var. Yani insan onlardan bir şey duyduğunda kalbi mutmain oluyor. Ama kaleften bir şey duyduğunda araştırma gereği işe yapıyor, araştırma gereği hissediyor. Ee, misal, bunların sebepleri ne? Onu anlatacak. İşte o sebeplerden bir tanesi de faydalı olan ile iştigal etmişler, faydasız olanlarla çok fazla uğraşmamışlar ee, diye. Açıkçası bunların bir ilim talebesine bir faydası var mı? Bunların ilim talebesine bir faydası faydası yok. Maalesef bugün okuduğumuz ilim kitaplarının çoğu, e, yani birçoğu için söylüyorum, içerisinde faydasız bahisler bulunduruyor. Yani e, şunu da yapamayacağımız için hani bu kitapları hecredelim, bu kitapları terk edelim diyemeyeceğimiz için ne yapacağız? Faydalı olanların üzerine daha fazla duracağız. Mesela biz hiçbir zaman bu kadar uzun bir bölüm ders yaptık mı okuduğumuz bunca kitap içerisinden. Yani mümkün, e, mümkün değil. Bunun çok şey olmadığı için ben sadece orada geçen şeyleri rivayetlerini bilin. Hani nerede geçiyor? Onları toparladım, anlattım zaten size. Ama bunun dışında mesela ben örtü ayetinin gece mi indirildiğini, gündüz mü indirildiğini bilsem, bu ne benim imanımı artıracak? Ne bu benim ayetin ahkamıyla ilgili bana ekstra bir bilgi takdim. Mesela Mekki medeni öyle değil. Bak o, o önemli. Yani Çünkü Mekki ve medeni, ayet kelimelerin indiği vakayı ele aldığından dolayı, ayet, örnek de vermiştim, ayetlerin manası çok değişiyor ama Sevda annemizle ilgili örtü ayeti gündüz inseydi ne, ne olacaktı? Gece gece oldu ne oldu mesela? Vatdaquya o men turca <gülüyor> unafi ilallah minhada insen ne, ne olur? Ee, savaş esnasında insen ne olur? Mescitte insen e, ne olur? Yani ayet kelimeye katmış olduğu bir bir şey yok, bir anlam e, söz konusu değil. Onun için bunlar maalesef ama kitaplarımızda mevcut e, olan şeyler. Dediğimiz gibi yani bugün mutlak fayda ve mutlak maslahat olan şeyleri bulmak çok zor. Hatta İbn Teymiye ta yaşadığı asırda yani 700 yıllarda diyor ki artık günümüzde mutlak maslahatı bulmak mümkün değildir. Yani her şey içerisinde maslahatla beraber kötülük vardır, hayırla beraber hayırla beraber şeyler vardır. Raciha olanı tercih etmek lazım. Yani biz diyelim ki bu kitabı okuyoruz. Mesela bu bahislerin bize çok faydası yoktu, biz faydalı hale getirdik. Nasıl rivayetler öğrendik? Yani hani işte bazı şeyler öğrendik. İşte Ömer radıyallahu anh'la peygamberimiz arasındaki diyaloğu öğrendik. Yani sahabenin de bazen çok soru sorup aleyhissalatü vesselam'ı işte bunalttığı bazen yaptığı yanlışlardan ötürü korktuğunu gördük. İşte bir babanın kızını peygamberle evlendirmiş olsa bile, Ebu Bekir olsa bile kızdığı zaman kızını dürttüğünü, işte kızına vurduğunu mesela görmüş, görmüş olduk. Örneğin. Bunlar inşallah fayda olarak kalsın. Ama tabii bunun dışında son bölümlerde de yine böyle bir bir iki yer gelecek e, faydası pek olmayan diyelim sadece okuyacağız, manasını vereceğiz, ondan sonra da bitireceğiz. Ama dediğim gibi inşallah bu buradan şu faydayı çıkarmış olalım İbn Reccabul Hambel'inin o kısa olan Fadlu ilmi Selefi ala men Kalf kitabını e, okumaya gayret gösterin inşallah. Başka var mıdır sorusu olan? واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.